şuna da işaret ediyor. Gözler haramdan korunmadan mahrem yerlerin Allah'ın yasakladığı işleri yapmakta alıkoyması söz konusu olmaz. Bugün farkına varılmayan bir hadisedir bu. Dünya bugün bu hakikati bilmek farkına varmak Keşfetmek ve gereklerini yerine getirmek zorundadır. Avrupa'da, yavaş yavaş bizim toplumumuzda da, İslam toplumlarında da her geçen gün babasız, hatta bazen annesinin de doğumun arkasında terk ettiği evlatlar çoğalıyor. Ailesiz çocuklar. Annesi, babası tarafından terk edilmemiş, ilgilenilmeyen çocuklar. Şu Eğer siz evliliği toplum olarak erkeğin ve kadının, çok affedersiniz, cinsel ihtiyaçlarını karşılamaya indirgerseniz, indirgerseniz o insanlar da evliliği, niçin evleneyim ki o zaman diyecek. Niye bu külfete gireyim? Başkasının geçiminden sorumlu olayım. Durdurulur üzerine alayım. Mesuliyet bir yalan iş. Öyle düşünecek. Gerek yok. Mesela çok affedersiniz. Şu kadar dakikalık cinsel ihtiyacı karşılamaksa bu erkek için de kadın için de zina bilmem ne haram hudutlar ortadan kalmadığı takdirde çok rahat bir şekilde karşılanır. E bunun neticesinde ne olacaktır? Özellikle kadında Çocuk sahibi olmak erkeğe göre daha ileritedir. Kadın çocuk doğur. Ama babası bırakıp gitmiştir. Bu çocuk nerede yetişecektir? Anne buna ne kadar sahiplenebilecektir? Aile yıkıldığı zaman yeni nesil yetişse bile sağlıklı yetişmez. Batıda Nüfus niye azalıyor? Sadece efendim söyleyeyim az çocuk sahibi olduklarından dolayı değil. Aile yok. Az çocuktan bahsetmek için evvela meşru evliliklerin olması ve bunun teşvik edilmesi lazım. Bu yoksa nüfus çoğalmasından yeteri şekilde nüfus artışından zaten söz edilemez. için işin esasını ne yapıyorum burada Kur'an-ı Kerim işin esasını işi esasından alıyor. Evvela insanın gözü ve bedeni gözünü başkasının haramlarından, başkasının gözüden, gözünü de kendi haramlarından sakınacaktır. Çünkü benim bakmam haram olan yer neresidir? Başkasının avretidir. Değil mi? Bana bakmama her bakmam haram haram olan kadına veya yerine göre erkeğin avretiline bakmamdır benim haram olan bakış, değil mi? Başkası için de durum aynı. O halde burada her bir kişi için biri karşısındakine göre, diğeri kendisine göre iki hususa riayet etmesi gerekecek. Bir harama bakmayacak, gözünü haramdan sakınacak. iki, Mahrem yerini haramdan koruyacak. Bunlar olmadan sağlıklı bir toplumun inşa edilmesi mümkün değildir. Aleyhisselatü vesselam, bir sünnetullah'a dikkat çekiyor. Bir kavimde zina çoğalırsa mutlaka onlar arasında... Kendilerinden öncekilerde görülmeyen hastalıklar baş gösterir. Bu Allah'ın bir sünnetidir. Peygamber s.a.v'ın ifadesi de böyle ifade ediliyor. Bir toplumda zina artacak, çoğalacak olursa mutlaka o toplumda kendilerinden önceki toplumlarda görülmeyen hastalıklar yaygınlık kazanacaktır. Bu hastalıklar bana da söyleyeyim bir zamanlar bilinen frengidir şudur budur vesairedir bel sokludur gibi hastalıklar olduğu gibi belki onlardan da daha tehlikeli top hastalık kabul etmese bile yuva kurmak istememe hastalığı vardır. Bu hastalık gittikçe yayılıyor. Bazen toplumun kurgulanmasından yuva kurmak, istemek en azından erteleniyor. Günümüzde olduğu gibi. Ben 25 yaşında evlendim, gecikmiş kabul ediliyordum, geç kaldım diyordu. Bol. Babam belki 20 yaşında evlenseydi geç kalmış olacaktı. Kızlar için de aynı şey. Şimdi 30 yaşına gelmiş, 35 yaşına gelmiş, daha erkendir canım da olacak. Peki 35 yaşında evlenen bir insan, 36-37 yaşında diyelim ki çocuk sahibi oldu. 35 yaşındaki, 37 yaşındaki bir insanın çocukla ilgilenebilme neşesi, şevki ve hatta bedeni takati ile 20 yaşında bir gencin çocukla ilgilenmesi ...oynaması, hoplaması, zıplaması... ...alaka göstermesi. Aynı mıdır? Mümkün değil. Ha Günümüzde... ...sürekli olarak... ...insanın çocukluk yaşı... ...gençlik yaşı aleyhine ne oluyor? Büyüyor. İnsanlarımız artık... ...geç olgunlaşıyor. 12 yaşına gelmiş... daha hala oyun çocuğu nazarıyla bakılıyor. Halbuki 1-2 sene sonra... ...11 yaşına gelecek. Müluk yaşına gelen bir çocuk erkek veya kız olsun. Artık çocukluk yaşı kesinlikle geride kalmış oluyor. Şeriat onun için sorumlu tutuyor. O yaşa gelmiş olan bir evlat erkek veya kız olsun. Anne adayıdır, baba adayıdır. Siz buna bir yirmi yaş daha katıyorsunuz. Bu gecikme genç nüfusu da azaltıyor zamanlar otomatik olarak yaşlı nüfusun çoğalmasına sebep oluyor toplumda bir yaşlanma baş gösteriyor yaşlılar çoğaldıkça üretmeyen tüketiciler olarak ortada kalırlar öyle ya toplumun yarısı emekliyse öbür yarısı onlar için mi çalışacak? öbür yarısının yarısı da zaten çocuktur değil mi? Gittikçe de efendim e, yaş uzuyor yaş ortalaması yükseliyor bu neticesinde ne olacak? Toplum bu sefer yaşlılara bir şey üretmeyen yük nazarıyla bakacak yarın kendisi yaşlanacağını hesap etmeden yaşlıya parazit, fuzuri tüketici muamelesi yapacak ve o gözle bakılacak. Alın size toplumun yaş kesimleri arasında bir kopuklu bir çatışma. Öbür taraftan 30-35 yaşlarında evlenen bir insanın 2-3 sene, 4 sene, 5 sene de çocuk sahibi olmayı geciktirdiğini düşünün. Bir çocuk iki çocuk Ondan sonra da, ya haklı olarak millet isteyecektir. Çünkü o, istatistikler bunu gösteriyor. Nüfusun aynı hızda kalabilmesi için, gençlik hızını devam ettirebilmesi için en az bir anne babadan iki tane çocuğun olması lazım. İki çocuk oldu, ölme riski var, şu var, bu var, vesaire vesaire. Dolayısıyla nüfusun makul olmayan bir şekilde yavaşlamaması için Otomatik olarak her aileden en az, her anne babanın en az dört tane çocuğunun olması gerek. Beş olursa biraz hızlıca nüfus çoğalır. Çünkü ölüm riski var, şu var, bu var, bir yığın bir gın riskler var. Nüfusu azaltan, illa çocuk sahibi oldu mu nüfus atacak manasına Ve Velhasıl bu mesele aslında uzun, apayrı, başlı başından bir konu. Şunu söylemek istiyorum, konuyu tekrar dönecek olursak. İslam, sağlam aileyi sağlam fertle inşa eder. Sağlam toplumu sağlam aileyle inşa eder. Sağlam toplumla da sağlam ümmet ve sağlam devlet inşa eder. İşte onun için adeta Kur'an-ı Kerim bu ayet-i kerimede işi nereye getirip bağlıyor? Gözü inşa etmekten başlıyor. Gözümüzü ve dışımızı evvela inşa ediyor. Diyor ki erkek içinde, kadın içinde. Biraz sonra hanımlarla alakalı buyrukları da, ayet-i de göreceğiz inşallah. Diyor ki evvela Ey Müslüman erkek! Senin başkaları tarafından görülmesi yasak olan yerlerin vardır. Buna avret deniliyor. Bunları başkaları karşısında mutlaka kapatacaksın. Ki başkaları senin mahremine yani avretine bakmasın, kendileri için görünmesi haram olan yerini istemeyerek de olsa görmesinler. İki sen başkalarının hasbel kader, karşına çıkacak olursa görmen ve bakman haram olan yerlerine bakmaktan kendini koruyacaksın. Koruyacaksın. Bakın bu konuda Rasulullah Vesselam bize ne diyor? Diyor ki, âşhabî kiramâ iya'kum <gülüyor> waljulûse fitturqat. Sakın diyor yollarda oturup sohbet etmeyin. O zaman için şimdiki gibi dükkanlar, mağazalar yok. Çarşı pazar da yollarda kurulurdu. Daha sonraları biraz daha ilerledi. Bugünkü pazar tezgahlarını andıran tümsek yerler yapıldı. O tümsek yerler dükkan gibi kullanıldı. Sonradan sonradan bu işler oldu. Yani şehirleşme tarihinde bu böyle gösterdi. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve bu hadisi söylediği zaman biraz sonra hadisin devamından göreceğimiz gibi yollar yerine göre sohbet meclisleriydi. Yerine göre çarşı pazardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sakın diyor çarşı pazarda oturmayın diyor. Niçin? Yollarda oturmayın yani daha doğrusu. Yollarda oturmayın. Niçin? Giden gelene bakacaksın bu sefer. Ama Ey Allah'ın Resulü diyorum. Ma'lana min mecalisina Oralar bizim için vazgeçemeyeceğimiz meclislerimizdir, oturma yerlerimizdir. Biz pazarlarda, sokaklarda oturmadan edemeyiz. Yollarda oturmadan edemeyiz diyorlar. Niçin? Netahaddesu ya? Orada konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, alışveriş yapıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi diyor ki: Faire abeitem illa Mjls fa agtut tariqahk oturmaktan başka seçeneği kabul etmiyorsunuz o zaman yola hakkını verin yolun hakkını verin şu İslamın getirdiği bakış açısına bak yolun bile demek ki bir hakkı var o hakkı vermek icabı diyor. Neymiş peki? Ve mâ hakkuttarîk ya Resûlâllah diyorlar. Buyuruyor ki bir, gandul basar. Gözü harama bakmaktan korumak. Birinci vazifesi, birinci hakkı bu. İki, ve kefful eze. Gidene gelene rahatsızlık vermeyeceksin. Gidene gelene gelene rahatsızlık vermeyeceksin. Öyle olur olmaz arabasını şurada burada bırakanlar ve buna benzer başkalarının gidip gelmesini aksaltanlar hadisi bu kısmına dikkat etsinler günümüzde de. Eziyet veriyorsun çünkü. Evinin kapısına ulaşamıyorsun bazen. Gerçekten Hele elinde bir poşet varsa Bir bilmem ne varsa Mümkün el geçemeyeceğin Hallet çok Ben çok karşılaştım Sizde karşılaşmışsınızdır Tamam Kabul ediyorum Belki sen arabanı koymak Park edeceğin yer Bulmakta sıkıntın olabilir Fakat Biraz da beni düşündü Allah seni düşünmemiş Sen arabanı koyacağın yer Yapmamışlar birileri Düşünmeleri gerekenler düşünmemiş. E bunun ceremesini, faturasını ben mi çekeceğim? Ortada bir terslik var, onu kabul ediyorum. Fakat bizim de elimizden geldiği kadar bu hadis-i şerifin bu hükmüne dikkat etmemiz lazım. وَكَفْفُ الْاَذَا Kef Çekmek, kısaltmak, geri almak demek. Eziyeti Eziyet etmekten kendini tutacaksın. Alı koyacaksın. Kef şudur. Elbisenin yenini veya bir şeyini eteğini şöyle katlamak demektir. Bu kapalıyorsun zaman kısılıyor. Kef budur. Kef budur. Bir başkasına eziyet vermekten kendini geri çekeceksin. Rahatsız etmeyeceksin. Varsız etmeyecek. Ondan sonra وَرَدُّ selam Selam veren olursa, verilirse selamı alacaksın. Yolda gidip gelenler sen oturuyorsun ya giden gelen oturana selam verir. Sen de o selamı alacaksın. bil بِالْمَعْرُوفِ Allah'a Allah Allah. İli emredeceksin, kötülükten de alıkoyacaksın. Bir kötülük gördüğün zaman yapmayacaksın. Yapamıyorsun, o zaman oturma kardeşim. Oturma. Yolun hakkı var çünkü. Yolun hakkı bunlar. Tekrar edelim. Bir, gözü haramdan korumak. Eziyetten, eziyeti alıkoymak, uzaklaştırmak, selamı almak, iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak. İnsan sorumluluğunu, görevlerini, hakkını, hukukunu İslam kadar ayrıntılı ele alan, ve bu manada insanın ilişkilerini en güzel ve mükemmel şekliyle düzene koyan ikinci bir inanç, ikinci bir rejim, ikinci bir sistem yoktur. Onun kadar değil, ona yaklaşan da yok. Ona yaklaşan da yok. Bazen hele günümüzde İsteseniz de istemeseniz de gözünüz harama ilişiyor. Buna kitaplarda nazratul fej'e Ansızın görmek, istemeyerek görmek, irade dışı görmek. İrade dışı yaptığımız işlerden sorumlu değiliz. Olan işlerden sorumlu değiliz. Fakat ondan sonrası önemli. Bu manada az önceki hadiseye dikkat edin. Anlattığım söylemek istediğim hususa. Bir, gözümüzü koruyacağız. iki başkasının gözünü korumasına yardımcı olacağız. Tamam mı? Maalesef günümüzde insanımız başkasının gözünü korumasına yardımcı olmuyor bunun tek bir yolu vardır. Erkeğimizle, kadınımızla açmamız haram olan yerleri açmamak, kapatmaktır. Bu budur. Şimdi yoldan çıkacak olan gence sen kesinlikle hiçbir haram görmeyeceksin desek bu teklifi malaya yutak olur. E demez mi kardeşim ben nasıl yürüyeyim? Bana nasıl böyle bir şey söylersin? Benden bunu nasıl istersin demez mi? Dese haklı olmaz mı? Buradan şuna da geliyoruz. Başkasının günah işlemesine sebep teşkil etmek bizatihi işlenen günahtan ayrı bir günahtır. Yani Avretini açtın, o başlı başına bir günahtır. Avretini açtığın için günah işleyenlerin günahından da sana pay gelecektir. Bu sorumlulukla erkeğimiz, kızımız, oğlumuz, çocuğumuz, küçüğümüz, büyüğümüz eğitmek ve eğitilmek durumundadır. Bu vaziyette yani mecbur kalmadıkça ki her zaman için aslında öyle olmalı. Erkeğimizin de kadınımızın da kızımızın da oğlumuzun da dışarıda olmaması gerekiyor. Dışarıda oldukları takdirde kendilerini başkalarına karşı haramdan, başkalarını da kendilerine karşı haramdan korumaları icap ediyor. Bunun da yolu ayet-i kerime bakın iki kelime iki cümlecik müminlere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar ve edep yerlerini mahrem yerlerini korusunlar. Avretini haramdan korumadan efendim daha büyük yerleri, yani insanın örtmesi gereken yerlerini örtmezse, zinadan ve benzeri şeylerden korunma daha zorlaşır. İslam o manada bir hususu yasaklamışsa, onun işlenmesinin önünde de bir takım zorluklar ifade yerindeyse koyar hem hara yasaklayacak hem de onun işlenmesinin yollarını kolaylaştıracak bu insana bir zulümdür onun için mesela İslam bugünlerde alkollü içki denilen içkiler şimdi başladılar ya yılbaşı yaklaşıyor ya sahtesi Ulan bunun sahtesini yapmak suç hakikasını yapmak daha büyük suç İkisi de suç. Şunu söylemek istiyorum, İslam'da haram bir şey haram kılınmışsa o harama götüren yollar da haramdır. O harama götüren yollar da haramdır. İşte avretin örtülmesi farziyeti. Gözün Harama bakmaktan yasağı, yasaklanması bunun içindir. Bunun içindir. Faizi haram kıl. Faizsiz nefes aldırma. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Kumarı haram kıl. Geliyor yine. Efendim'a söyleyeyim her ay yaptığın kumar çekilişleri at oyunlarından bilmem nesinden tutun da he? yok efendim sayısal lotosuna totosuna bir hımmyrın saçmalıklar. Ya öyle şey olur mu? Allah'ın yasakladığı bir hüküm bu. Hem de bu haramlar içki, kumar falokları putlarla birlikte yasaklanıyor. Çünkü ancak putperestler bu gibi lüzumsuz işlerle uğraşırlar. Bu haramları işledikçe putperestliğe bir adım, iki adım, üç adım daha yaklaşmış oluruz. Onun için Kur'an-ı Kerim Allah'a yakın bir toplum ifade ise inşa etmek istiyor. Allah'a yakın toplumu Allah'a gittikçe yakınlaşan, her ameliyle Allah'a yakınlaşmayı esas alan Müslümanlar inşa eder. Bunun için de Kur'an-ı Kerim bizleri evvela kalbimizin dış dünyadaki penceresi olan gözümüzle ve başkalarının Gözüne karşı bedenimizle ne yapar? Bizleri inşa eder. Harama bakmayacaksın diyor ve harama baktırmayacaksın diyor ait kelime. Gözünü haramdan koru diyor. Ve kendini koru. Değil mi? Mahrem yerlerini koru. Nasıl koruyacağım? Evvela başkalarının benim mahrem yerimi görmesine imkan vermeyerek onun gözünü haramdan korumasına yardımcı olacağım. Müminler birbirlerinin velisidirler. Dostudurlar. Yardımcısıdırlar. Ben sana çeşitli şekillerde yardımcı olabilirim. Zalimlik yapmak istersin seni zulmünden alıkoyarım. Bu benim sana yardımım olur. İyilik yapmak istersin. O iyiliğini artırman için, kolaylaştırman için sana yardımcı olurum. Bu benim sana yardımım mı olur? Haram işlemek istersin. Ben elimden geldiği kadar fark etsen de etmesen de senin önünde harama götüren o yolları tıkarım. Tıkamaya çalışırım. Bu benim sana yardımım mı olur? Ben sana böyle yardım edersem sen bana böyle yardım edersen alın size nezih pırıl pırıl pırıl pırıl Kur'an'ın istediği güzellikte bir toplum. Kur'an'ın istediği seviyede bir toplum. Şeytana prim vermeyen, en basiti gördüğümüz harama bakmaktan tutun, haramların en büyüklerinden olan zinaya varıncaya kadar hiçbirisine prim vermeyen, vermemek için şuurlandırılan, Evet, Kur'an okudunuz. Diyelim ki her gün beş sayfa okuyorsunuz. Dört ayda bir bu ayetle karşılaşacaksın. Dolayısıyla senin bu ayeti unutmana imkan yok. Kur'an-ı Kerim'in tamamı böyledir. Onun için İslam alimleri bilhassa muntazaman Kur'an okunması üzerinde bunun için ısrar ederler. Muntazaman Kur'an okuyacağız ki Kur'an'ın unuttuğumuz ahkamını Daha doğrusu unutmadan bir daha hatırlayalım Onun için Hatim veya Kur'an sonu yapılan dualar arasında şu cümlede söylenir Allah'ım ve Alimlemincaine ve zekirne Allah'ın bu yüce kitabından bilmediklerimizi bizlere öğret unuttuklarımızı da hatırlat ki onlarla amel edelim. Kur'an ifaderindeyse ameli bir kitaptır. Teori kitabı değildir. Nazariyat kitabı değildir. Bir felsefe kitabı değildir. Kur'an birebir hayatla ilgilenen, hayatı kurgulayan, hayatı şekillendiren bir kitaptır. Kısa anlatırken de Kur'an'ın Bizim amelimize hitap eden, kalbimize, ruhumuza, ahlakımıza, ilişkilerimize hitap eden bir taraf vardır. Efendim, ahkam ayeti de aynen böyledir. Cenab-ı Allah'ın efendim e, zatıyla sıfatlarıyla alakalı veya kıyamet ve ahiret ile alakalı bir ayet-i kerime ve ayet-i kerimeler de böyledir. Hepsinin bir hedefi vardır. İslam insanının oluşumunda ortaya çıkmasında her bir ayet-i kerime, her bir kıssa, her bir hüküm ayeti, her bir öğüt ayeti, her bir yasak ayeti kendi payına düşen tarafıyla insanı, İslam insanını inşa etmeye çalışır. İşte bu ayet-i kerimenin de burada bizi gözlerimizle, kalbimizle ve bedenimizle inşa eden müstesna bir bölümünü kısaca izah etmeye çalışmış olduk. Ayet kerimenin devamı: Zelike azka Böylesi o müminler için peygambere hitap ediyor, onlara böyle söyler. Çünkü böylesi onlar için daha temizdir. Böyle olmasa toplum kirlidir. Günümüzde olduğu gibi. He. İnallah habirun bima yasnaun. Allah onların yaptıklarından çok haberdar olandır. Peki bizim belki içinde kalbinde belki değil muhakkak az veya çok farklı düşünceler, farklı kanaatler, farklı değerlendirmeler geçiyor. Her birimiz bu birbirimizi görürken, birbirimizi dinlerken aynı anda farklı şeyler düşünüyoruz. Ben sizinle konuşurken konuşmanın dışında içimden, kalbimden, zihnimden ne geçtiğini siz bilemezsiniz. Siz beni dinlediğiniz zaman beni dinlemekle birlikte iç dünyanızda deler olup bitiyor ben bile. Ama Allah beni de sizi de biliyor. Farza. Konuşuyorum. Bu arada insanda bazen olur böyle şeyler. Kendi kendisine ama da güzel konuştum ha falan mesela. Ya, bu olmadı. Bunu siz bilemezsiniz. Benim içimden geçiyor mesela. Ama Allah bilir işte. Bir örnek olarak söylüyorum. Siz beni dinliyorsunuz. Maşallah demek ki allah Teala böyle de diyormuş. Bunu da öğrendik. Gibi. Bir takım düşünceler benzeri. Hatırımıza gelen ve gelmiyor. Hatta bazen kendi düşüncelerinizin siz bile birebir farkında olmayabilirsiniz. Ama Cenab-ı Allah bunların hepsinden bütün incelikleriyle, ayrıntılarıyla haberdardır. O halde bakışınıza hakim olun. Bakışınıza hakim olun. Bakışınıza hakim olmak kalbinizdeki niyeti ıslah ile başlar. Ne maksatla bakıyorum? Çünkü Cenabı Allah ne diyor? Ya'lemu kha'inatal a'yun ve ma tuhfi's sudur. O gözlerin hain bakışını da bilir, kalplerin neyi gizlediğini de bilir. Allah Allah. Hangi maksatla birbirimize bakıyoruz? Hangi maksatla başkalarına bakıyoruz? Allah Teala bilir, biz bilemeyiz. Herkes aynı yere çeşitli maksatlarla bakabilir. Birisi vitrine falan azar, burada neyi nasıl çalabilirim diye bakar. Bir başkası neyi kaça alabilirim diye bakar. Beğendim mi, beğenmedim mi diye bakar. Ve buna benzer. Bu iki uç arasında bir yılan bakış var. O halde Allahü Teala bize bakışlarımız dahil olmak üzere, bakış maksatlarımız dahil olmak üzere ne yaparsak yapalım, hepsinden haberdar olduğu inancının kalbimize nakşedilmesini istiyor, ruhumuza işlenmesini istiyor. Dolayısıyla bakışlarımızın da bu bilgiye göre, bu imana göre yönlendirilmesini istiyor. Allah biliyor. Ne maksatla baktığını iyi bileceğiz. Bildiğine göre kendimizi telafi etmeyelim. Kötü niyetle harama bakmak kastıyla haramdan zevk almak kastıyla gibi allah Teala'nın razı olmayacağı maksatlarla bakmayalım. Kendimizi ne kadar kontrol edebilirsek o kadar kâra geçeriz. Niçin? Bunlar diyeceksiniz ki küçük günahtırlar. Büyük günah değildir. Doğru. Fakat küçük günahların toplamı ne olur? Hatırımda yanlış kalmadıysa bilmiyorum. Belki hatırlayanınız vardır. Hiçbir günah ohu, o büyük günahı olmadığı halde küçük günahları sebebiyle helak olanlar olabilir. Bu manada sanki bir hadis okumuştum gibi şu anda emin değilim. Onun için söyleyemem. Fakat mantık bunun böyle olduğunu görüyoruz. görüyoruz. Ha Cenab-ı Allah'ın bize lütfushu istemeyerek evren beşer olarak bazen kendimizi geç dizginlemeye başlıyoruz. Biraz bakıyoruz, biraz haram işliyoruz, küçük günah. Sonra kendimize geliyoruz. Ya bu olmaz. Allah'ın razı olmadığı bir iştir diyoruz. Allah'ın izniyle bu fark ediş o küçük günahı telafi eder. Abdest alışımız küçük günahlarımızı telafi eder. Namaz kılışımız, küçük günahlarımızı telafi eder. Efendim, zekat verişimiz, sadakalarımız vesaire, bu gibi haller, yani ne olur? Bunlar küçük günahlarımızı telafi eder. Onun Hı -hı. için Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Birerleri, birerleri, onarlarını aşan yazıklar olsun. Günahları birer birer kazanıyoruz. Hasenat ise onar onar kazanılıyor. Yani bir hasene işleyinceye kadar on bir günah işleyen kişiye yazıklar olsun diyor. Olmasın bu diyor. Birer birer kazanıyorsun günahları bir yaptığın iki üç beş Falan bir türlü hasene yok. On bir, on iki, on üç belki bir tane yapıyorsun. O zaman helak olursun, Allah korusun. Onun için yazıklar olsun diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Birerleri, yani birer birer kazandıkları onar onar kazandıklarından fazla gelene yazıklar olsun. Bu kadar günahın keffaretine sebep varken, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, Müslüman kardeşini güler yüzle karşılamaya varıncaya kadar ha? bütün iyilikler sebebiyle bir sevap kazanıyoruz hasene kazanıyoruz bu kadar hasene kazanma yolu varken yine de insan helak oluyorsa gerçekten bedbahtır gerçekten bedbahtır o kimsenin hayatının tamamını günahın kuşatmış olması lazım kumardan kalkacak, içkiye oturacak, içkiden kalkacak, zulme gidecek, zulümden gidip kalkacak, öbürüne öbürüne bu insanın da artık hasenat işleyecek vakti kalmıyor maalesef. Onun için İslam alimleri de şunu söylerler. Çok önemli bir tespittir. Derler ki bir iyiliğin, hasenenin mükafatının bir kısmı da ikinci bir hasene, ikinci bir iyilik yapmaktır. Mükafatının bir kısmı. Kötülüğün de cezasının bir kısmı da o kötülükten sonra bir başka kötülük işlemektir. Onun için kendimizi iyilik yapmaya alıştıralım. Çünkü Cenab-ı Allah kolaylaştırmış oluyor. Bir iyilik yapıyorsun, Allahü Teala o iyiliğin ahirette sana karşılığını vereceği gibi dünyada da sana bir başka iyiliği işleme fırsatını ve imkanını da veriyor. Onu işledin, bu sefer iki iyilikten sonra biraz daha çok iyilik yapma fırsatını verir. Üç, beş derken iyilik hayatımızın tamamını kuşatır. Veya büyük bir bölümünü kuşatır. Kötülükleri işlediğimiz zaman da vaziyet böyle olur. Onun için ne yapacağız? Allahü Teala'nın kontrolünde, gözetiminde olduğumuzu hiçbir zaman unutmayacağız. O halde Allah'ın bizi görmek istemediği bir hal ve bir durumda bulunmamak için elimizden geldiği, gelen gayreti göstereceğiz. Ashab-ı Kiram geliyor ya Resulallah. Biz senin yanındayken ayrı bir haldeyiz. Yanından ayrılırken başka bir hale giriyoruz. Çoluk çocuğa karışırken, şey ederken dünyaya gün değişiyoruz. Kalbimiz başka türlü oluyor. Benim yanımda olduğunuz halde toplum hayatınızdayken de devam edebilirseniz, Melekler Yolda, çarşıda, pazarda, evde, yatağınızda, döşeğinizde sizinle tokalaşırlar. Yani insanın her zaman için öyle en yüksek seviyede ifadenizse Allah'a itaat düzeyinde olması mümkün değildir. Yasak olan, daha doğrusu bizden istenen her zaman bu en olgun, en üstün halde bulunmak değildir. Bizden istenen Allah'ın görmek istemediği bir halde olmamaktır. Allah'ın razı olmadığı bir işte bulunmamaktır. Allah'ın razı olmadığı, kabul etmediği bir inanca, bir kanaate, bir fikre, bir amele, bir zikre sahibi olmamaktır. İşin esası budur. Esası budur. Ona dikkat edeceğiz. He. Ve inanacağız ki kalbimizden geçen de dahil olmak üzere Allah her bir halimizden haberdar olduğuna göre ve bir müminin en büyük maksadı Allah'ın razı olacağı işleri yapmak olduğuna göre her şeyi biliyor, razı olmasını da istiyoruz. O halde elimizden geldiği kadar razı olmayacağı hal ve vaziyette olmamak için bilhassa dikkat harcayacağız. İkinci olarak Cenab-ı Allah bir sefer hanımlara da İslam toplumunun yarısı daima beşeriyetin yarısı nedir? Kadındır. Ama bizim anlayışımızda kadın yarıdan ibaret değildir. Şöyle Merhum Hasan el -Benna diyor ki Kadınlar cemiyetin yarısıdır ama öbür yarıyı da onlar yetiştirir. Onun için kadınlarını cahil, kadınlarını takvasız, kadınlarını İslam'dan habersiz yetiştirenlerin İslam toplumu ortaya çıkarmaları mümkün değildir. Kadınlarımız dini bilecekler. Allah'ı tanıyacaklar. Dinleri hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olacaklar. Dine göre istenen hassasiyetlere sahip olacaklar. Ve bu şuurla çoluğumuzu çocuğumuzu büyütecekler. Onun için Cenab-ı Allah bakın az önce okuduğum ayet-i kerime bu hafta yaklaşık iki satırdır. iki satırdan biraz fazla. Ama şimdi okuyacağım ayet-i kerime mümin hanımlara hitaptır. Onun en az beş kat uzunluğundadır. Beş kat uzunluğunda. Estaizu billah. وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدْنَ مِنْ Aynı şekilde mümin kadınlara da söyle. Gözlerini ve Harama bakmaktan alıkoysunlar. Niye haram kelimesi ayet kelime de geçmiyor? Oradaki min benden gözlerini korusunlar, bir miktar korusunlar kısmı bellidir. Yoksa helalden Allahü Teala niye yasaklasın ki? Mantık bunu gerektiriyor zaten. Başka veya falına furujehun ve onlar da mahrem yerlerini muhafaza etsinler, korusunlar. Ve la Ve ziynetlerini, süslerini yani ziynet takındıkları yerlerini vücutlarında göstermesinler. Gerdanlıklarını vesaire gibi yerler. İllâ mâ zahara Müfessirler, onun görünen kısmı müstesna. Yani süs eşyalarının görünen kısmı müstesna. Nedir? Parmağındaki yüzüktür, parmak uçlarındaki kınasıdır vesaire Bunları istisna edilmiştir. Şimdi, yok efendim, Kur'an-ı Kerim'de başörtüsü yoktur. Yok kadının örtünmesi şöyledir, böyledir gibi... Bir takım yaygaralar. Veya hatta Kur'an-ı Kerim'de kadının örtünmesini emreden ayet-i kerime yoktur, hüküm yoktur demeye varıncaya kadar Kur'an'a iftiralar veya İslam'a iftiralarla karşı karşıyayız. Ayet-i kerime bakın, gayet açık ve nettir. Vel yadrıbne Dara ve fiili Arapçada vurmak ve bir şeyi yukarıdan aşağı sarkıtmak anlamındadır. Tamam mı? Çünkü vurma eyleminde de böyledir. Elinizi faraza yukarı kaldırmadan vurma eylemini yapamazsınız. Bu iş incelikten dolayı bu ayet-i kerimede de bu kelime burada kullanılmıştır. Yani onun için birçok bealde başörtülerini yakalarının üstüne indirsinler diye tercüme edilmiştir ki doğru bir tercümedir. Humur himarın çoğunudur. Humur noktalı ha ile hanın noktalısı ile himarın çoğunudur. Himar nedir? Himar başı örten, başörtüsü demek. Mayaya Arapçada ha içkiye de hamr deniliyor. Niçin? Çünkü hamr aklı örtüyor. İçki sarhoşluk esnasında aklı perdelediği, örttüğü için ona ham denilmiştir. Ekmek mayasına ve hatta her bir mayaya da hamira deniliyor. Çünkü o da aynı kökten. Çünkü mayalaşan bir şey ne olmuş oluyor? Kimyasal halinde üreyen bakterilerle vesairelerle bir örtünme, bir değişme olmuş oluyor. Ondan dolayı. Himar da başörtüsü başörtülerini indirsinler nereye ala cuyu bihinna ceyb cuyubun tekilidir yani cuyub ceybin çoğuludur ceyb nedir yakadır elbisenin Arapçada sözlükteki tarifi budur insanın elbiseden başını soktuğu yere ceyb denilir biz de Türkçeye yaka olarak diye tercüme ediyoruz. Ceyb budur. Peki, şimdi düşünelim beraber. Başörtülerini yakalarının üstüne salsınlar veya indirsinler. Ne oldu? Başörtüsü var mıdır? Yok budur. Birilerinin bir zamanlar gitti, öbür tarafta hesabını versin bakalım. Efendim, bilmem ne hangi Türk kavminin kızları kadınları çok güzelmiş de yemek pişirirken de saçları yemeğe değiyormuş da onun için e, hocalar onlara örtün denmiş. Hayda! Lan, bu ilmi nereden buldun diyesi geliyor ya. E, merhum Muhammed İkbal cahil bir vaiz dinle, imanla alakası olmayan, Kur'an'la, peygamberle alakası olmayan biğın biğın şeyler anlatıyor din diye. Ondan sonra bunu İkbal şiirinde uzun uzun anlatıyor. Ve diyor ki vaiz diyor öyle bir din anlattı ki Allah da buna şaştı, Cebrail de buna şaştı, Muhammed Aleyhisselatü Selam da şaştı. Yani Allah'ın indirmediği Cebrail'in getirmediği, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirmediği bir din. Bunların hepsi az önce bahsettiğim, örneklerine kısaca değindiğim bir din Allah ait Ayet-i Kerime böyledir kardeşim. Ayet-i Kerime budur. Gayet açık. Vel yadrıbne bi ala cüyubihin başörtülerini başörtülerini yakalarımıza nasıl indireceğiz? Nasıl indirecek? Elbette başını örtecek. Başından sonra yakaları üzerine, boynunu, gerdanlığını vesairesi, gerdanlığını hemen görünmekten saçını vesairesini görünmekten alıkoyacak şekilde indirecek. Başka türlü olmaz ki bu iş. Kaldı ki sünnet ise niye? Ashab-ı kiramın uygulaması, hanımların uygulaması ve 14 asırdır devam eden uygulama tesettürün nasıl olması gerektiğini kadının söyleyeyim, mezhepler arasındaki ihtilafa göre. Fakat el ve yüzün dışında vücudun her tarafını örtmesinin gerektiği ümmet arasında icma ile kabul edilmiş bir hükümdür. Yüzünün örtülmesi ihtilaflıdır. Fakat, ama söyleyeyim, e, yüzde ihtilaf var. Dolayısıyla geri kalan ihtilaf olmayan alanlar ne? Yüz ve eller dışında her tarafın örtüleceği üzerinde kadının, bluh yaşından itibaren yabancılara karşı, ümmetin alimlerinin de, ümmetin icmağı, alimlerin icmağından farklıdır. Ümmetin icmağı, alim olanıyla olmayanıyla, ümmetin tamamının mutabuk olduğu şey demektir. Ama müstehitlerin veya imamların icmağı farklıdır. O ilmi bir icmağı ifade eder. Bu ilmi icma ile birlikte ameli icma ümmetin toptan icma ve itikadını ifade eder. Onun için ümmet bu şekilde tesettür olacağı üzerinde 14 asırdır icma etmiş kardeşim. Müslüman mahallesinde sayangoz satmanın alemi yok. Mevhum İkbali'nin dediği gibi Allah'ın da Resulü'nün de Cebrail'in de hayret edeceği bir din yok öyle bir din. Bunun Allah'la, Allah'ın diniyle alakası yok, Allah'ın kitabıyla alakası yok böyle bir inancı. Ayet-i o kadar açık ki hiçbir şey söylemeye gerek yok. Ancak biz şunu hatırlatalım. Az önce dedik ki İslam bir emri ...verdiği zaman o emrin işlenmesi için... ...kolaylıklar sağlar. Yolları kolaylaştırır. Bir yasağı... ...bir yasağı koyduğu zaman da... ...o yasağa riayet edilmesi için... ...gerekli kolaylıkları sağlar. Veya tersinden söyleyecek olursak... ...bir yasak koymuşsa... ...onun işlenmesini zorlaştırır. Zorlaştırır. İçkiyi haram kılmış bu din... Aynı zamanda içkinin üretilmesini de haram kılmıştır. Satılmasını da haram kılmıştır. Taşınmasını da haram kılmıştır. Sofrasının kurulmasını da haram kılmıştır. Sakiliğini de haram kılmıştır. Faizi haram kılmakla kalmamış. Faiz kurumlarını kurmayı da haram kılmıştır. Helalinden geçinme yolları zorlaştırmayı da haram kılmıştır. Faiz zaten helalden geçinme yollarını tıkama aracıdır. Budur. Bitti. Faiz insanların acımasızlığının zirvesidir. <gülüyor> Faiz İnsanların birbirlerine acımamalarının tavanını ifade eder. Cenab-ı Allah da Cenab-ı Peygamber de ne diyor? İrhamu men fil ard, yarhamukum men sema. Siz yerdekilere merhamet edin ki gökteki de size merhamet etsin. Veya göktekiler, melekler size acısın, Allah'a dua etsinler sizin için biz birbirimiziz. Melâh la etmeyene de merhamet olunmaz. İşte faizin belki en büyük zararı Allah'ın rahmetinin toplum üzerinden kalkmasına sebep olmasıdır. Bereket kalkar. İnsanlar birbirlerine acımaz. Zengin fakire acımadığı gibi Fakir de ne yapıp edip hangi yolla olursa olsun yerine göre zenginin elindeki imkanların kendisinin eline geçmesinin yollarını arar. Alın size iki tane düşman. Toplum iki düşman kampa bölündü verdi. Ama onun için her zaman için söylüyorum. Kapitalist sistemde faiz Toplumun iki kesimi arasında bir köprüdür. İslam nizamında zekat toplumun iki kesimi arasında köprüdür. Ama bir fark var bu köprüler arasında. İslam'da köprü zenginden fakire işler. İki köprü de tek yolludur. Tamam mı? Kapitalizm'de ise köprü fakirden zengine doğru çalışır. Servet akışı kapitalizmde faiz dolayısıyla fakirden zengine doğrudur. Faiz karamursa haliyle elinde para olduktan sonra her şeyine tahakküm eder. Üretim cinsinin elinde istediği fiyatı koyar, ve sen bir şey diyemezsin ya. Yani. Bu budur. Ama İslam'da zekat sebebiyle servetin akışı zenginden Fakire doğru olduğu için bu toplumu birbirine bağlar. Öbürü bir zaman gelir, köprünün üzerinden geçecek bir şey bırakmaz. Biter. O köprü tehlike arz etmeye başlar. Ve ila akirin. Dolayısıyla İslam'da oradan başladık. Dedik ki bir emir varsa o emrin işlenmesi için kolaylık sağlanır. Bir yasak varsa o yasağın işlenmesi de ne olur? Zorlaştırılır. Şimdi burada kadının tesettür hikmetlerinden birisi de erkek için de az önce bahsettik tesettür var. Onu da zikrettik. Bu erkek ve kadının gerek gözlerini haramlardan korumak gerek örtünmeleri neyin zorlaştırıcısıdır? Zinanın zorlaştırıcısı. <gülüyor> İslam dedik bir yasak bir şeyi yasaklamışsa o yasağa götüren yolları da ne yapmıştır? Tıkamıştır. Onun için İslam az önce dersimizde bahsettik erken evlenmeyi teşvik eder. Bu bir. Tesettürü emreder. Açılıp saçılmayı yasaklar. Olur olmaz ihtilatı yasaklar. İhtilatın her türlüsü. Yani cemiyet, İslam cemiyeti mümkün olduğunca kadın ve erkeğin hayattaki sahalarını ayrı bulundurur. Ayrı bulundurur. Aslında sırf dini teyit etmek için değil. Fakat bunların ciddi ciddi yapılması gerekiyor. Hiç düşündünüz mü? Neden annelerimiz babalarımız döneminde boşanmalar yok denecek kadar azdı? Ve neden şimdi söyleyeyim, bir hakimin öyle anlatıyorlar anekdot. Birisi bir hakim diğerine veya bir belediye nikah memuru hakimle görüşüyormuş. Demiş ki işte ben bugün şu kadar çiftin nikahını kıydım öbürü de demiş, senin dün kıydığın nikahların hepsinin boşamasını da bugün ben yaptım. Niye bu kadar çok? Hatta bilmiyorum ama galiba bir hatırımda yanlış kalmadıysa, Türkiye'de boşanma oranları, evlenme oranlarını geçmiştir artık. Niye? Niye bizim dediğim gibi babalarımız, hatta bizim emsalimizde arasında Boşanma adeta ne bileyim parmakla gösterilecek kadar az. Niye şimdi bu kadar çok? İnanın bu sebeplerin en başında kadın ile erkek arasındaki o setlerin kalkması ve neredeyse yok olacak hale gelmiş olmasıdır. Bu budur. Tesettürsüzlük de bunun en önemli sebebidir. Adam akşam eve varıncaya kadar elli çeşit hanım görüyor yolda, kadın görüyor. Bir de evine gidiyor, bir de bakıyor ki tesadüfen eğer hanım da faraza, işinden, gücünden, üstüne başına bakmamışsa, bu adamın dünyası da yıkılır, aileleri de yıkılır. Bu Onun için... Bu cemiyet, bu hayat ha Avrupa'ya kıyasla, Amerika'ya kıyasla iyiyiz ama Bizim kıyasımız onlar olmayacak ki Bizim ölçeğimiz Allah'ın dinidir Kur'an-ı Kerim'dir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o yüce hayatıdır Ashab-ı Kiram'dır, alimlerimizdir, müttakilerimizdir, önder şahsiyetlerimizdir Bu budur Dolayısıyla İslam toplumunun geleceği şimdiden planlanmalı, programlanmalı ve ona göre toplumumuzun gelecekteki toplumumuzun İslam toplumu olabilmesi için insanımızı İslam edebiyle, ahlakıyla değerlerine sahip olmak noktasında titizliğiyle en ileri derecede insanlar olarak yetiştirmenin yollarını aramalıyız. Yoksa yarınımız bugünümüzden daha zor olacaktır. Kim ne derse desin. İki cinsin karşılıklı ahlakı toplumsal hayatın temiz ve nezih olmasının en büyük ölçüsüdür temiz ve nezih olmayan toplumlarda gelecek olmaz. Onun için Cenab-ı Allah bir önceki ayet-i kerime Allah yaptıklarından haberdardır diye buyuruyor. Bu, bu sürekli ey müminler topluca Allah'a tövbe edin diyor. Yani bu ayetler nazil oluncaya kadar ihmal ettiğiniz tesettürü bu ayetler ihmal inazil oluncaya kadar ihmal ettiğiniz Kur'an'ın istediği şekildeki erkek-kadın alakasını rayına oturtarak tövbe edin. Yoksa tövbe, tövbe ettim ya Rabbi tövbe olmaz. Sözden dolayı sözle istiğfar olur. Fakat amelden dolayı sözle istiğfar, sözle tövbe, tövbe değildir amel bir günahsa o günahı terk ederek o günahtan vazgeçerek o günahın karşısında bir emir varsa o emri yerine getirerek başlar. Bu budur. Dolayısıyla şu anda biz önemli bir bölümü tesettüre riayet etmeyen bir toplumuz. Bundan tövbe tesettüre riayet etmekle tesettüre ayet etmeden tesettürsüzlükten nasıl tövbe edeceğiz? Öyle bir şey övzü bahis olmaz. Şimdi bundan sonraki ayet-i kerimenin devamı yabancılara gösterilmesi yasak olan yerlerin kadın için kimlere gösterilebileceğine dair ayet-i kerime istisna gösteriyor. Diyor ki: "Esteydubillah ve Ve kadınlar mümin kadınlar süs yerlerini göstermesinler. "İlla li buulatihenna." Müstesnalar kimler? Kocaları, ev ebeihinna yahut babaları av ba ibulatihinna kocalarının babaları yani kayınpederleri av <gülüyor> ebnaihinna kendi oğulları av ebnai buulatihinna kocalarının oğulları yani üvey oğulları av <gülüyor> ihwanihinna <gülüyor> kendi erkek kardeşleri av bani ihwanihinna kardeşlerinin oğulları av bani akhawatihinna Kız kardeşlerinin oğulları. Ev nisaihinne Kendileri gibi mümin hanımlar. Ev mâ meleket eymanuhunne Cariyeleri. Ev ittabi'ine gayri ulil irbeti minel rical. Aklı kadınların avretlerini, güzelliklerini kavrayamayan, akılsız, yani böyle bir duyguları olmayan ve bunları anlamayacak kadar Anlamayacak kadar ya küçük yaşta veya hutta veya zihinsel diyelim ruhsal engelli kimseler olabilirse. Evet tuflüllezine lem yezaru ala nisa. Ve bir de henüz kadınların avretlerinden bir şey anlayamayan. Bunların farkına varmamış olan küçük çocuklar. Bunlar müstesnadır. Tabi Kadının, kadın ile koca arasında, avret konusunda hiçbir sınır yoktur. Hiçbir sınır yoktur. Fakat haliyle diğer akrabalar için sınır, sınır, e, başını açmak, e, kısmen göğsünün açılması, kolların yarısının açılması gibi Sınırlı bir şekilde yoksa haşa onlar karşısında çırır çıplak durabilir diye bir şey zaten yok. Mevzu bahis değildir. Bu konuyla alakalı etraflı bilgiler gerek ayet tefsirinde gerek fıkıh kitaplarında rahatlıkla görülebilir. Biz bu kadarını söyleyelim. Ve la yadribne bi'ercülihinne <Sessizlik> li'yleme ma yukhfine bin zînetihinne. gizledikleri ziynetleri, süsleri bilinsin diye ayaklarını yerlere vurarak yürümesinler. Eskiden gerçi yakın zamana kadar hala kullanılırdı. Bileklere, ayak bileklerine halhal takılırdı. Halhalların bazıları ses çıkartan çıngıraklı tipten olurdu. Bu şekilde işte Peki ses çıkarınca ne olur? Erkeklerin dikkati çekilecek oraya doğru. Ne oluyor? Gibi. Sakın ha bu maksatla diyor ayaklarını yerlere vura vura yürümesinler. Maksat olmasa da bu şekilde bir dikkat çekecekse ona da dikkat edilmesi gerekir. Ondan sonra az önce temas etmeye çalıştığımız şekliyle Ayet-i Kerime nihayete eriyor. وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ Ey müminler erkeğinizle, kadınınızla topluca Allah'a tövbe edin. Tövbe dönmek demek. Allah'a geri dönün diyor. Günah Allah'tan kaçıştır. Tövbe Allah'a dönüş, Allah'a yöneliştir. Dolayısıyla bu kadar kaçtığınız yeter artık diyor. Kaçmakla da kurtulamazsınız. Kaçışınız sizi ancak cehennemden uzaklaşıp ve cennetten uzaklaştırıp cehenneme yaklaştırır. Allah'ın elinden kurtulamazsınız. Allah'ın sizi görmeyeceği bir yerlere gidemezsiniz. Allah'ın amelinizi hesaba katmayacağı bir durumda olamazsınız. Dolayısıyla ey müminler şimdiye kadar işleye geldiğiniz kadınınızla erkeğinizle ayet-i kerimelerin özelinde söylüyorum tesettüre riayet etmeyen harama bakmak noktasında bu konuyla alakalı inceliklere riayet etmeyen halinizden artık vazgeçerek Allah'a yöneliniz. Ve bunu birer ikişer kişi Elbette yapacaksınız ama hepiniz yapınız. Azınlığınız tövbe etmekle kalmasın. Hepiniz tövbe edin ki toplumun tümü ilahi rahmete mazhar olsun. İyilikler ne kadar çoğalırsa bir toplumda Allah'ın o toplum üzerindeki rahmeti, merhameti, lütfu, inayeti o oranda artar. O oranda artar. Hasan Basri'ye diyorlar ki ne olur şu hacca zalime bir dua et diyorlar. Sizin amelleriniz böyle devam ettiği sürece ona da ben dua edersem korkarım domuzlar ve maymunlar gelir sizi yönetir diyor. Mesela diyor önce siz düzelin diyor. Siz düzelirseniz Allah'a duanızı yapmış olursunuz. Siz düzelirseniz Allahu Teala bakacak ki bu iyi insanlara hacca zalim Niye onların ensesinde boza pişirsin ki? Haşallahü Teala size zulmetmekten, başınıza zalimleri musallat etmekten zevk almaz ki. Allah size zalim musallat etmekle ne yapsın ki? Ama size bir şeyler veriyor. Mesajlar veriyor o zalim vasıtasıyla. Yolundan ayrıldınız. Ben de size gördüğünüz gibi bir haccarcı zalim gelir. Hepinizi mum keser. Evet. Tek başına Irak'ı şimdiki Suriye'yi ve hatta Hicaz'ı Mekke ve Medin'e ifade yerdeyse muma çevirmişti muma. Kimse gık diyemiyor. Bunun için ben dua et Allah bizi bundan kurtarsın diyorlar siz bu halinizde kaldığınız sürece diyor haccac da giderse bu sefer gelir diyor domuzlar ve maymunlar sizi yönetir kendinize bak Allah-u Teala durup durduk yerde size haşa zulmetmez ha. bir de o zamanki toplumla şimdiki toplumu mukayese edersek Allahü Teala'nın onlara göre bize daha çok acıdığını belki göreceğiz onun için Eski alimler şöyle derler. Aynı kelimeyi hareket farkıyla tekrarlarlar. E'malukum <gülüyor> ummalukum. Amelleriniz sizin yöneticilerinizdir. Ne şekilde yönetici gelsin istiyorsanız öyle amel ediniz. E'malukum <gülüyor> ummalukum. Bir harf ve bir de hareket farkı var. Yöneticileriniz sizin amellerinizdir. Islahı nefs etmeden şey etmiyoruz. Uzun zamanlardan beri bir ara konuşuyor. Ya işte bir Hazreti Ömer olsa aman aman dolmasın olmasın dedi. Ya sen de bir şey söylüyorsun. Dedim, ya Hazreti Ömer gelse biz Allah onun bir haftada harcarız. Bize Hazreti Ömer mi dayanır? Gerçekten öyle. Hazreti var şey değil ki. Hazreti Ömer ashabı ı kiram yönetti. Tabi'in kiramı yönetti. O onlara, onlar da ona layıktı. Evet. Birbirlerine layıktılar onlar. Yakışıyorlardı birbirlerle. Hazreti Ömer bize yakışmaz ki. Allah-u Teala'nın hazinesinde Hazreti Ömer mi yok? Biz Hazreti Ömer'in yönettiği insanlar olmaya çalışalım. Bakalım allah Teala bize Ömer'ler gönderir mi göndermez. Çünkü bizim yöneticilerimiz yine bizim aramızdan çıkacak. Her birimiz birer Hazreti Ömer olsak. Değil mi? Elbette yöneticimiz de Hazreti Ömer olacaktır. Veya çoğunluğumuz Hazreti Ömer olsak. Elbette çoğunlukla bize Hazreti Ömer gibi muamele edilecektir. Haşallah Teala bize zulmetmez ki. Ne dünyada zulmeder o, ne ahirette zulmeder. Ona dikkat edelim. Tevbe bu demektir yani. Allah'a dönersek, Allah da bize dönecektir. Allah da bize dönecektir. Kulum bana dünya kadar günahla dönse, ben de onu o kadar rahmetle karşılar. Bu budur, kutsi hadisin bir bölümüdür bu. Günahlarımızdan korkmayalım, tövbe etmemekten korkalım. Günahlarımız üzerinde direnmeyelim. Şimdiye kadar örtünmeyen bacım, kardeşim, annem kim olursan ol, teyzem, halam. Artık örtün. Geçen birilerinden bahsettiler. Dediler ki işte bir kadınla bir erkekte bahsettiler. Adamın kocasının en büyük hayali hanımının efendime söyleyeyim böyle süslenip püslenip koluna takıp onunla bilmem bulunduğu şehrin caddesinde turlamasıymış. Kadının da en büyük arzusu daha güzel, daha muntazam bir tesettüre girmekmiş. Bir süre sonra tabi Cenab-ı Allah o kadın cazı ruhunu alıyor, ahirete göç ediyor. Ayrı bir konu. Fakat bunlar olmaz. Burada söyleyeceğimiz kocalara dadır, erkeklere dadır. Bir şeydir, yani bu budur. Erkeğin de bir manada hanımından sorumluluğu var, kızından sorumluluğu var, annesinden sorumluluğu var vesaire, vs. kız kardeşinden sorumluluğu var. O halde hepimiz onun için ayeti kelime Ey müminler hep birlikte Allah'a tövbe edin. Leallekum tuflihû Kurtuluşa eresiniz. İflah olasınız. Umduğunuzu elde edip Korktuklarınızdan emin olasınız. Hazreti Ömer de benzeri bir şey söylüyor. Unutmayın diyor, bizim düşmanlarımıza galip gelmemizin sebebi, onların günahlarının çok bizim günahlarımızın az olmasıdır. Eğer biz de onlar gibi günahlara dalacak olursak, aramızda fark kalmaz. Maddi güçleri onların daha fazla olduğu için onlar bize galip gelir. Şu ince anlayışı görebiliyor muyuz? Amellerimiz ne kadar salih olursa düşmanlarımıza faikiyetimiz, üstünlük sağlamamız o kadar kolay ve mümkün olur. Cenab-ı Allah bizlere onun yolundan ayrılmış olduğumuz kadarıyla tekrar onun yoluna geri dönmek ve onun yolunda sabat sabır, sebat Göstermek, azim ve kararlılıkla devam etmek fırsat ve imkanı bahşilesin inşallah. Subhanallah Rabbi Lázatam ma ve inşallah.